Diniyenler, gafleten kurtuluş programıyla Adnan Şensoy sizlerle. Allahu Binallahi şeytanir rajim. Bismillahi Rahim. Alhamdulillahi ladi haddana Allah. Vma tabfik salli ve ve barik.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 ahir zaman sahabesi olabilmek. وَالْسَابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَّهُ ayetince Tevbe Suresinin 100. ayetince ahir zaman sahabesi olabilmek. İlim, merhamet ve aşk medeniyeti mübarek din İslam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 Çünkü onlar sabikûnel evvelin gibidirler. Tevbe suresinin 100. ayetinde buyurulan o özellikteki gibi. Ne buyuruyor Rabbimiz 100. ayet-i O sabikûnel evvelin var ya, evvelki müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda önde gelenler, sahabe, onların bir kısmı ensardan, yani Medine'deki yardımcılardan,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 ve razı edeceği el evvelinin Sıfatına ve sınıfına girmek istemez misiniz? Sevgilimiz Ahmedi mahmud Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellemin Gözleri nemlendiği bir sırada Sahabeden bir kısmını soruyorlar Ya Resulallah Ne oldu? Kardeşlerime özledim cevabını alıyorlar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 hiç unutmayalım dostlar. Allahu Teala'nın bu devirde bizleri irşad makamına, sahabelerin makamına, sahabelerin yoluna ulaşması ve ulaştırması. Tövbe suresinin 100. ayetinde ne buyuruyor Rabbimiz? O sabikunel evvelin var ya, evvelki müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda hep öne geçerler. Sahabe,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 Sahabe olabilmek Hakkın batıda Galip geldiği asırı yaşayabilmek Nefsin Şeytanın ve şeytanlaşmış Zihniyetin mesveseleri Ayukaya çıktığı bir anda Aklımda hiçbir Dereddüde kalbimde Hiçbir şüpheye mahal ve yer Kalmayacak şekilde haykırırım ki Allah'tan Başka Rab Allah'tan başka ilah Allah'tan başka yar yoktur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 Bir Nebi müjdesine erebilmek için Konstantiniyelerin kapısına dayanmak mı gerekiyor? Bir Halid bin Zeyd Eba-i Ensari gibi. Zalim hükümdarın karşısında Hakkı açıklamak mı gerekiyor? Ebu Zerar Guffari gibi. Mümin kardeşinin kalbini kırdığında onun affetmesi için ayağının altına başımızı koymak mı gerekiyor? Ebu Zerar Guffari gibi. Tenimizin siyahlığıyla değil, kalbimizin nuruyla, aklıyla kainata devrim getirmek, yenilik getirmek mi gerekiyor? Bilal-i Habeşi gibi. Cismen gidemesek de, bedenen varamasak da, kalben tabi olabilmek gerekiyorsa, o karaniler gibi. Yapılan hatalardan bir dönüşle dönmekse mi gerekiyor? Halid bin verit gibi. Dün öz kızını desinler, erkek adam desinler düşüncesiyle. Kız babası yazık demesinler diye gömülmesi gerekiyor düşüncesiyle gömüp. Ama iman ile dirildikten sonra bir kırıncayı bile sözü yukunsa incitmeyecek hale gelmek mi gerekiyor Ömer bin Hattab gibi. Aile içinde paylaşılması gereken hüznü.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 Hasan bin Aliler gibi İşte biz Ahir zaman Müslümanlarıyız Ahir zaman Sahabeleriyiz Ahir zaman Peygamberinin Ahir zaman sahabeleriyiz Ali İmran Suresi 20. ayette buyurulan Eğer seninle tartışmaya Kalkarlarsa O zaman ki Ben ve bana tabi olanlar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 Ben evliyim, Çoluk çocuğum var diyenlere, Hatice-Tül Kübra yetmez mi? Ben amirim diyenlere, Abdurrahman bin Af yetmez mi? Ben memurum diyenlere, Zübeyir bin Avvam yetmez mi? Ben garibim, Ben gurbetteyim diyenlere, Ebu Zerel Gıffari yetmez mi? Muaz bin Cebel yetmez mi? Hepsinden öte, Hepsinin,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 Hazreti Hasan'ın tevekkülü, Hazreti Hüseyin'in teslimiyeti, Ebu Zerar Gıffani'nin aşkı, Abdullah bin Mesud'un fedakarlığı, Abdurrahman bin Afın hissiyatı, Talha bin Ubeydullah'ın cömertliği, Ebu Ubeydi bin Cerrah'ın emniyetliği, hepsinin kaynağı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? tabi oluniyuhibkumullah ayetince en büyük sevgilinin sevgilisine tabi olup sevgililerden olmak duasıyla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 Ümmetin arasını ıslah eyle. Kalplerimizi birbirine ısındır. Bizi selamet yollarına hidayet eyle. Bizi karanlıklardan kurtarıp nura götür. Bizi aydınla. Açıkla. Merhamet eyle. Allah'ım, bizim için kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi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 Dualarınızda olabilmek, kavuşabileceğimiz en büyük nimettir bizim için. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dinleyenler, Gafletten Kurtuluş Programı ile Adnan Şenso'yu dinlediniz. Allahümme salli ala Muhammed. Yin ve